İnsan insana programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Ben Doğancı Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Bu İnsan insana programında sohbetler içerisinde... Yaşamı sizin evinize getirmek istiyoruz ve bazen konuğumuz oluyor bugün özel bir konuğumuz var Bu konuğumuzun adı Tayfun Karataş Şimdi Polat'cığım <gülüyor> Ben sorayım size de anlatın hocam. Tayfun Bey'in hikayesini. Tayfun Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için. Tayfun Hoca hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Benim internet sitesini takip edenler biliyorlardır. Zaten tamam. biliyorlardır hocam ama ben şeyini de söyleyeyim. Tayfun Bey Fatsat Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanıdır. Evet. Ee, Doğan Hocam bir konuşma yaptı sizde. Şimdi Doğan Hoca bir sürü yerde konuşma yapıyor. ve Bu konuşmalardan sonra da biz genelde bir değerlendirme yapıyoruz. Siz döndüğünüzde çok heyecanlı döndünüz hocam. Evet. Ve, ya Tayfun Bey diye biriyle tanıştım. Programı davet edelim dediniz. Ne gördünüz hocam Tayfun Bey'de? Yani niye getirdik biz bugün Tayfun Bey'i? <gülüyor> evet. Ee, Puat'cığım... Tayfun Bey'in önce heyecanı beni etkiledi. Gözlerindeki <gülüyor> ışıltı. Ve... E, ...sohbet ettik. Beni ordudan kendisi aldı. Fatsa'ya kadar götürdü. O sohbet içerisinde paylaştığı projeler oldu. Bir biri peşi sıra Aha. ve baktım sonu gelmiyor. Birazcık fazla geldi. Ve ee, ekibiyle tanıştım. Aha. Sonra konferans ortamında oraya gelen hı hı. arkadaşlarla tanıştım, faturalarda tanıştım ve orada hakikaten bizim izleyenlerimizin, bu programın izleyenlerinin mutlaka tanıması gereken bir öykü olduğunu düşünüyorum. Aha. Ve o öyküyü de burada bellek oluşturuz oluştururuz diye düşünüyorum. Ee, hakikaten Fatsa'da yaşayan biz bilinci var. Ve biz bilincinin takipçisi, uygulayıcısı, yaşayanı, ondan mutlu olan bir insan var. İşte Tayfun Karataş burada <gülüyor> karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, öyle bir Tarif ettiğiniz öyle bir sundunuz ki gerçekten e, mot, bu motivasyonunuza bir kat daha arttı. E, bu noktada burada bizi konuk ettiğiniz için, başta yayın arkada, yayın ekibine, sonrasında çok değerli size ve ekip arkadaşınız Polat Bey, Canıgür'den teşekkür ederim Fatsallar adına, Fatsa Ticaret Odası adına hepinize Canıgür'den teşekkür ederim. Böyle bir şansı bize verdiğiniz için, Fatsa'yı, bölgeyi anlatabilme şansı bize yakalattığınız için. E, Geldiğinizde de bu biz bilincini e, Sizler görüp e, Yaşama şansı yakaladınız Ve bizim de bunları anlatma şansı yakalattınız O yüzden sizlere de üyelerim adına Fatsa Ticari dosyalarına, Fatsa halkı adına Civarında bulunan çok değerli o ilçeler adına canı teşekkür ederim Çok sağ güzel ol. Çok güzel teşekkür ederim evet. Ya şimdi e, Siz tabii bunların uygulamasını birazdan anlatacaksınız da yaptınız ama ben çok özelde şöyle bir şey görüyorum bir, bir kere şunu söylemek lazım siz bu ülkenin e, normal vatandaşlarından bir tanesiniz değil mi <gülüyor> evet yani, hiçbir farkımız yok hepsiyle aynı özel yok. bir aile özel bir durum özel evet. bir geçmiş falan filan öyle bir şey yok ve ayrıtten anladığım kadarıyla ticaretle de uğraşıyorsunuz evet. sonra bir gün diyorsunuz ki ya ben eyvallah tamam ticaret falan filan yapıyorum ama ya burada bir hizmet imkanı var ve ondan sonra da bir başkan olmaya karar veriyorsunuz. Birincisi ben şeyden çok emin değilim. Yani bu işlerin bir angarya boyutu vardır diye düşünüyorum. Bunlar Kesinlikle. bir yandan da insanın hayatını kolaylaştıran işler değil. Ancak öyle bir şeyin içerisine giriyorsunuz. Hadi girdiniz, oturun oturduğunuz yerde. Öyle bir durum dururken siz, ya biz proje üretelim, burada daha iyi sonuç elde edelim gibi bir şeyin içerisinde oluyorsunuz. Niye böyle bir ihtiyaç duydunuz? Şimdi, <gülüyor> yani çünkü Yapmak mümkün, evet ama... E, Bunu yapanlar da var. Bu yapanlar var, yapmayanlar var. O zaman yapanlardan bir tanesinden niye yapıyorların cevabını duymak lazım diye düşünüyorum evet. ben. Şimdi tabii e, bizim en son 2013 Mayıs ayı itibariyle yeni bir seçimle ikinci döneme seçilmiş. Evet. Öncesinde başkanlığımız 2009 Ocak ayı itibariyle başladı. Hı hı. Yaklaşık 5 e, yılı aşkın hı hı. süreden beri e, görev yapmaktayız arkadaşlarla beraber. Hı hı. Tabii e, öncesinde ben ilk seçildiğimde antiparanızı belirtmek var diye düşünüyorum. En genç oda başkanıydım. Türkiye'nin en genç oda başkanıydık. Tabii bu ünvanın size getirdiği belli sorumluluklar var. Kaç Anladım. yaşındaydınız? 31 yani. yaşında. 31 31 yaşında. Tamam. Türkiye'nin en genç oda başkanı ünvanı taşıyorsanız Hı -hı. Yani size bir ünvan bazı şeyleri de peşi sıra katar. Hı -hı. Ve bu ünvanı taşıyabilmeniz lazım. Sadece sözde değil özde de bu ünvanı yaşatmanız lazım. Hı -hı. Ve bu noktada arkadaşlarımızla beraber... Ee, gerçekten e, Fatsa'ya hizmet edebilmek adına sadece tabii Fatsa Ticari Odası sadece Fatsa'ya hitap eden bir hı hı. kurum değil. Kumru, Korgan, Çamaşşş, Şatalpınar, Kapataş, Aybastı. yani toplamda 7 ilçeyi içine kapsayan bir oda. Hı hı. Dolayısıyla bu 7 ilçede e, bölgenin kalkınması adına, bölgenin ileriye daha iyi yerlere gelebilmesi adına bir takım çalışmalara imza atmaya hı hı. çalıştık bu 5 yıllık süre zarfında. Eveliyatına girince sizin sorunuza, e, sorunuza istinaden Tabii bizden önceki yönetim kurulu başkanlarımız, ekip arkadaşlarımız Fatsa'ya güzelliğine hizmetler yaptı. Hepsinden Allah razı hı hı. olsun. Ve bu noktada gerçekten bizim de bu göreve gelmemizde onlar da etkili hı hı. rol oynadı. Kamuoyu bu noktada etkili rol oynadı. Hı hı. E, ticaretimizde belli bir noktaya gelmiştik. Hı hı. Artık ticaretimizin yanı sıra bölgeye de bir takım şeyler katabilmek adına hı hı. bunu da en güzel adresi, ...siyaset üstü kurum olarak adlandırdığımız... ...vastıra ticaret odasında bu noktada bizi itiledi insanlar. Anladım. Evet bizim içimizde bir heves bir heyecan vardı... ...fakat kamuoyunun da... E, ...beklentisi ve bizi oraya hı. sürüklemesi... ...böyle güzel bir göreve... E, ...üyelerimizin de teveccühüyle... E, Rabbimize bize nasip etti. Hı hı. Dolayısıyla e, beş yıllık zaman zarfında... ...dediğiniz gibi oturabilirdik de. Fakat şunu bilmek lazım diye düşünüyorum... ...herkesin oturduğu olduğunun hakkını vermek gerekir. Enerjiyi koltuktan değil, koltuğa enerji vermek gerekiyor. Dolayısıyla hmm. eğer bölgede biz kalkınmayı sağlarsak, gelişmişliği sağlarsak, şunu biliyordum ki, herkesin geliştiği bir ülkede ben de gelişeceğim. Dolayısıyla bu bilinçten yola çıkarak, bu biz bilincinden yola çıkarak, herkese bölgenin ekonomisine, bölgenin kalkınmasına, bölge üstteki işsizliğe, bölgedeki e, yoksulluğa bizim de katkımız olması gerektiğini düşündük. Ve bu süreçte bu göreve talip olduk. Beş yıllıktan beri de bu görevi layık ile sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız muhakkak vardır. Ama bunun minimumu sevdiği tutarak maksimum seviyede, seviyede bölgemize katkı sağlamak amaçlı ekibimizle beraber bunu yürütmeye çalışıyoruz. Hı hı, evet. Ve bu noktada birçok hocam gibi değerli isimleri Fatsa ile buluşturduk. En sonunda hocam getirmeyi uzun e, evet. serlarsam ucunda getirerek e, çok değerli fasallarla çok değerli hocamı buluşturduk. Evet, e, evet. e, Hayrancım şimdi bizi tabi izleyen e, izleyenlerimiz e, ya bir şeyler olmuş ama acaba ne olmuş ne falan, falan diye, merak <gülüyor> ediyorlar ya. Yani. Evet. Şimdi e, onun için böyle baştan bir başlasak böyle e, senin böyle ilk e, fasat ve sanayi odası e, başkanlığında şöyle farkına varıp başlattığın Projelerden ilki hangisiydi? Şimdi ilki e, sizin de beraber e, geldiğinizi ziyaretimizi ettiğimiz bizim mesleki eğitim kurslarımızda. Evet. Hı -hı. Çünkü şunu biliyorduk ki e, bölgede bir işsizlik var. Göç Hı -hı. E, göç veren bir bölge. Bugün gö göçü tutmak, üzerine göç alabilmek adına bir takım çalışmalar içerisine girmemiz gerektiğini düşündük. Ve bölgeye ilk seçildiğimiz da ilk seçildiğinde ekonomik raporu elime aldığımda baktığımda baktım ki e, ekonomide tarımın payı %95 seviyelerinde. %95. %95 seviyelerinde. Ve tarım çeşitli değil değil mi? Değil. Yani bir tane bir... evet. Tarıma dayalı bir ekonomi var. Ekonominin tarıma dayalı ekonominin tek gelir kaynağı fındık. Bu şu demek? Fındık iyiyse ekonomiyi, fındık kötüyse ekonomi, ekonomi. kötü. Dolayısıyla bu noktada sanayinin yani yılın iki ayı değil, yılın 12 ayı Bölgeye sıcak parakışını sağlayacak hizmetleri eğer kazandırırsak, yani sanayi yön planı çıkartırsak Bölgede kalkınma başlar diye düşündük, hı hı. hem kalkınma hem de istihdam artar diye düşündük hı hı. ve Bunların en başında şunu keşfettik, fabrikalara gidiyoruz e, Kalifiye eleman sıkıntısı var evet. Yani insanlar evet ben hı hı. işçi almak istiyorum ama aradığım tarzda insan yok veya Farklı il ve ilçelerden taşıma yoluyla insanlar geliyor Siz de takdir edersiniz ki organize sanayi bölgelerinin en büyük etkini yatırımdaki en büyük etken kalifiye eleman gücüdür ve bu noktada evet potansiyel bir şey var eleman var fakat kalifiye değil hı hı. arkadaşlarla birlikte oturduk bunun kararını aldık dedik hı hı. biz demek ki eğer elemanları kalifiye hale getirirsek eğitirsek hı hı. bu noktada sektör bunu aç ve bu sektörde bu noktada bunu destekliyor diye düşündük ve mesleki eğitim atölyesi kurduk tamam. çok tuhaf bir hikayesi var evet. sizin de bildiğiniz gibi 50 metrekare bir yerde başladık. Evet. Orada sağ olsun Aslan hocam ve diğer hocam var. Kızı Meslek de bu noktada bize destekçi. Üçümüz birlikte fabrika önce fabrikalara sahipleri toplantık. <gülüyor> Bizim böyle bir niyetimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın size eleman yetiştireceğiz. <gülüyor> şimdi benim mesela bu hikayede en ilgimi çeken yerlerden bir tanesi bu. Şimdi meslek kursu açarsınız. Evet. Kursu açarsınız insanları da getirirsiniz, orada eğitirsiniz. Fakat ondan sonra bunlar iş bulmadıklarında sizin kursun devam falan gelmez. Aynen öyle. Yani hmm. bu bu bu dünyanın sırrı değil. Bu yapılmış bir şey, yapılan bir şey. Ama siz orada özel bir şey yapıyorsunuz hmm. benim anladığım. Hmm. Ee, gidip fabrikalarla toplantıya giriyorsunuz evet. değil mi? Daha kuruluşunda daha, daha kuruluşunda açılmadan önce kurs evet. iki tane öğretmen evet. dilek hocam, dilek hocamız ve aslan, ve aslan hocamız. hocamızla ve iş sahipleriyle toplandığını. Evet, toplandık. Sektörün çok önemli. Taleplerini ve ne tarz elemanı istekleri ihtiyaçları olduğunu belirledik. Evet. Çok önemli. O ihtiyaçlara karşın ne tarz bir eleman yetiştirmemiz ve ne Hı -hı. tarz bir müfredatı uygulamamız gerektiğini Hı -hı. tespitini yaptık. Çok önemli. Ve bu noktada sağsun İşkur, Ordu İşkur İl Müdürlüğü de bu noktada bize maddi destek sağlama imkanı yarattı. Eee gelen kişilere ee, hem eğitim alıyorlar, bunun karşısında da ücret alıyorlar. Hani önceden şöyleydi hatırlarsanız. Evet, para bir verip yanına, eğitim alıyordunuz. Aynen, evet. birinin yanına çocuğunuzu çırak verdiğiniz takdirde üzere para veriyordunuz. Evet. İşte adeler ya, Allah devlete zeval vermesin. <gülüyor> Bunu çok güzel bir örneği. Evet. Biz işi öğretiyoruz. Bunun yarısında da e, devlet günlük 20 lira e, cep harçlığı veriyor. Evet. İnan o cep harçlığına e, gününü iple çeken, Tabiri caizse halatla çeken insanlar var. O kadar evet. insanlarımız ihtiyaç sahibi. Burada altını çizelim. Bu projeyi düşünüp devletin bu şekilde tavır almasında emeğe geçen herkese Allah razı olsun diyelim. Teşekkür evet, ederim. Evet. Şimdi böylelikle toplandınız, konuşuyorsunuz. Hı -hı. E, i̇ş adamlarıyla falan da konuştunuz. Hemen Ve... he dediler mi? Evet. Ne demek? Makine desteği de bizden de ifade Allah ettiler. Allah. <gülüyor> demek, <gülüyor> demek farkındalar. De. Farkındalar. E, fakat tabii şu var. Hani derler ya... Bu... Üniversiteyle sanayi bir türlü işbirliği var diye ifadede, fakat özünde öyle değildir. Hani bugün mühendis mezun olur ama oradaki e, fabrikadaki usta daha fazla bilgidir. Yani teoriyla pratik farklılık Doğru, gösterir. Yani. Bunun olmaması için ben bizim eğitimcilerimiz o hocam, hocamla hocamı hocamın fabrikalara gidip oradaki istenilen elemanı da tespit ettim. Yani ne çok tarzda bir eğitime yani. ihtiyaç olmaları gerekti. Ay Hani... Pantolonla işte ceket birbirine uyum olması gerekir. Yani ha. birbirinden farklı olmaması gerekir. Ha. Dolayısıyla onlar da o tarzda elemanı nasıl bir elemanı istiyorlar, ne tarzı bir eleman istiyorlar. Elemanı eğitirken veya biz eğitirken nereye dikkat etmemiz gerektiğine dair orada bilgileri toparladılar. Ha. Kendilerine yani yıllardan beri eğitim veren insanlar fakat Aslına bakarsanız çok fazla mesafe kat ifade anlamışlar. Yani ha. Eğitimle, teoriyle pratik çok farklı. Evet. Ve orada pratiği bizzat yaşayarak öğrendiler. Tabii. Bu noktada e, gerekli donanımı sahip oldular. Bizler de atölye imkanını yarattık. Atölyeyi güzel bir şekilde e, müfrüşatıyla birlikte hazır hale getirdik. İşgur'dan destek aldık maddi destek. Sonra atölyemizi Sağosu Kaymakamımız Zeynep Etik emeği ve katkısı çok büyük. Kaymakam Bey de bize büyük bir yer verdi. İşte 25'ten sayı 50'ye çıkarttık falan bir dakika kurs, sonraki kurslarla. O yüzden bir kolektif çalışma ürününü ortaya koyduk aslına bakarsanız. Ve o kursta bugün ilk başladığımız 2010 yılında başladık biz bunu. 4 yıl oldu. Bugüne kadar 400 kişi yetiyip iş sahibi yaptık, aç sahibi yaptık. Ee, bunun yanı sıra 1500 yakın insanla birebir mülakatlarda bulunduk. Nasıl başarılı oldunuz diyorsunuz ya. Evet bu noktada seçerken çok seçici davranmaya çalıştık. <gülüyor> bunun yanı sıra e, <gülüyor> mesleki eğitim yanı sıra ben her gün bir saatimi oraya ayırıyorum. Bir işveren olarak. <gülüyor> Nelere dikkat etmeleri gerekir. Neleri yapmaları gerekir. Derse İş, giriyorsunuz yani. Aynen öyle. Derse işte, giriyorsunuz. Ders demeyelim hocam bunun adına. Daha çok böyle Sohbete bir telefon sohbet. Evet. Sohbet diyoruz. Güncel hayattan bir takım bilgi veriyoruz. Sizin gibi değerli hocalarımdan aldığım bilgileri onlara sunuyorum. Aile hayatının ne kadar önemli olduğunu ona da anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Dolayısıyla ya yani bir baktığınızda bitiramayacağınız. Siz bir, insan, bir donandırma halinde bahsediyorsunuz. değil mi? Yani, yani sadece öyle. mesleki bir bilgiden, sadece işte ne bileyim teknik bir bilgiden değil, aynı zamanda bu insanların. Ee, yarın öbür gün iş yaşantısında insan olarak da sergilemesi gereken tavırlar, davranışlar sahiplenme meselesinden bahsediyorsunuz ve ben e, şeyi çok etkili buluyorum bu anlamda. Yani e, sizin bize anlattığınız kadarıyla sizden giden elemanlardan e, sektörde memnun. Kesinlikle. Doğan yani, Bey hocamla yerinde gidip tespit ettik gördük orada bizzat. Evet. Gerçekten e, hiç unutmuyorum bir fabrika sahibi şu ifadeyi kullanmıştı ya sizden gelenler bana bey diye ediyordu hmm. diye ifade ediyor ha. ve daha fazla azim daha fazla çalışkan daha fazla e, iş yerinin ahlak ve kurallarına reyat ediyor gibi söylemlerde bulundu. Bu da doğru yolda olduğumuzun göstergesi diye düşünüyoruz yani zaten baktığınızda birinci kursu biz 2010 yılında başladık bugün 9.sünü icra ediyoruz 4 e, yıllık zaman diliminde bunu e, bu, bu noktaya gelmişiz. Demek ki dokuzuncusunu yapılıyorsa bu doğru bir şey. Evet. Ve birileri tarafından da bu noktada kabul görüyor diye düşünüyor. Evet. Tabii 2012 yılından sonra çok değerli Sayın Genel Başkanımız Rıfat Hısarcıcıdoğlu'nun da desteğiyle UMEM ee, bunun bir nevi hmm. bir gerçeği. Büyük ölçeklisini yaptı. Ve sağ olsun onun da bu noktada desteğini esirgemedi bizden. 2012 yılından beri de UMEM kapsamında bunları açıyoruz. Evet. Ee, hmm. Ama dediğim gibi her şeyin yüzünde şöyle değerlendirmek lazım. Güzel bir proje mi? Evet güzel bir proje. Ama içinde... Öğrendiğimiz hayat hikayeleri... ...bir bambaşka. Bir bambaşka. Evet. Ee, hep rengarenk. Ya, yani hocam biliyor bir kısmını. E, ben e, Fatsa'dayken... E, ...beraber bir fabrikaya gittik biliyorsunuz. Şimdi Aha. giriyorsun, koridora giriyorsun. E, ne bileyim işte... ...40-50 <gülüyor> burada, 40-50 <gülüyor> orada toplam belki 150 tane işi var falan. E, şimdi yürüyoruz. Tayfun Bey ile yürüyoruz falan. Bazıları bakıyor, işine devam ediyor. Bazıları bakıyor böyle gözle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gözler böyle? Tayfun Bey'i gördükleri zaman e, Tayfun Bey diyor ki işte kursumuzdan geçmiş. Söylemene gerek yok diyorum. <gülüyor> Belli oluyor zaten. Hemen böyle. E, müthiş. Bu e, kurslarda siz konuşurken e, bir yandan iş hayatına bakış tarzı değerler bilinci konuşurken aynı zamanda e, ailedeki temel değerler insanla ilgili de değerler vermişsiniz. Hı hı. Beni çok etkileyen bir anne veya okula giden bir çocuğun öyküsü var. Onu sizden dinlemek istiyorum gerçekten. Evet. <gülüyor> yani çok hikaye var ama bunların içerisinde sizin de tespit ettiğiniz, benim ilk e, bunu duyduğumda ve o ortamda bulunurken, tüylerimin tüken tüken olduğunu, hani erkekler ağlamaz derler ya, gözlerimin dolu dolu olduğu bir anı yaşadım. Gerçekten çok tuhaf bir hikaye. Bu bir hikaye. Tabii diyoruz ya bu kursları biz yaparken hani peygamber efendimiz çok güzel bir söylemde buyurmuş insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır demiş biz de birilerine faydalı olabilmek için bu, bu noktadayız bizi vesile kılınmışız daha doğrusu o kursta o bayan e, kendisine dedi ki kursa başladıktan belli bir zaman sonra dedi ki bir şeyi itiraf etmek istiyorum diye söz istedi ben konuşma yaparken şimdi sohbetler yapıyoruz diye ifade ettim ya o aslında dedi ki Tayfun Bey bir şey ifade etmek istiyorum dedi buyurun dedi Dedi ki benim çocuğum birinci sınıfa gidiyor dedi ve e, okula başladığı e, günden bu yana kadar gerçekten çok sıkıntılar çekti dedi. Ve dedi öğretmeni dedi, beni okula çağırdı, şu ifadeyi kullandı artık sınıfın çok gerisinde senin evladın ve bunu biraz daha sabredeceğiz. Eğer muvaffak olamadığımız takdirde farklı bir alanda, farklı bir işte rehberlik araştırma merkezi gibi bir kurumda değerlendireceğiz diye ifade etti. Sonrasında... ...ben dedi buradan bir maaş aldım dedi. İşte o bizim 440 liralık maaş. Günlük 20 liralık karşılıkların toplamı diyor. Toplamı 440 liralık maaş. Alıyor ve çocuğuna doğum günü kutluyor. İlk defa. O kadar yok ki. Yani kendisinin mi yemeği Çocuk ilk okul 1'e gidiyor. Hocam. İlk okul 1'e gidiyor. 6-7 yaşlarında. Aynen öyle. E, ve çocuğuna doğum günü yapıyor ve doğum günü hediyesi alıyor. Zaman i̇lk geçiyor aradan. ilk defa. İlk defa. İlk defa. E, Öğretmeni çağırıyor veliyi tekrardan. Diyor ki bu çocukta ne oldu? Hani evde bir problem mi vardı çözüldü? Evde bir sıkıntı vardı mı? Bu çocuk bir anda bir değişkenlik gösterdi. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda öğretmeni herhangi bir şey yoktu halbuki diye ifade ediyor. Bir doğum günü yaptım işte bir hediye aldım ilk defa doğum günü hı. yaptım sanırım ondandır diyor. Öğretmeni diyor ki evet muhtemelen ondan çünkü Çocuk arkadaşlarının tamamıyla paylaşmış, artık konuşmaya başlamış ciddi boyutta. Ne kadar mutlu olduğunu ifade etmiş. Hmm. Ve bunu kadın o sınıfta anlatırken hüngür hüngür alarak anlattı. anlattı evet. Yani evet, böyle kurslar yapıyoruz ama hmm. e, sadece cebindeki parasının artmasına değil, aslına bakarsanız aile içindeki e, ufak tefek e, sıkıntıları, pürüzleri, rutuşlamayı da bu nokta evet. etkin rol oynuyor diye düşünüyorum. Burada e, izin verirseniz, ben değerli izleyenlerimiz için bir gözlem yapmak istiyorum. İki gözlem, bir tanesi ne güzel o anneye ki o 440 liranın 40 lirasını çocuğuna bir hediye almak için, doğum gününü kutlamak için ayırdı. Çok etkiliyor yani bu. Bu annenin bilincinin doğru olduğunu da altına çizmek istiyorum. İkinci gözlemim de o. Çocuğa sen değerlisin mesajını verirsen o da o değerin içini dolduruyor. Yapması gerekenleri yapmaya başlıyor. Bu çok önemli yani annenin o bilinci olmasaydı e, peki işe yaramazdı evet, ama ikisi belki, birleşti ve çok önemli bir sonuç olmaya başladı. Evet, belki o çocuğun eğitim yaşantısı, ileriki yaşantısı belki risk altındaydı ilerleme Hı. noktasında. Fakat bakın bir doğum günü, bir hediye sizin de çok güzel ifadenizle ne, nelere getirdi işi? En açıldı Dur. artık. Aynen öyle. Yani. Evet. Dolayısıyla bizim bu kurslarımız birilerini iş sahibi yapabilir ama diğer taraftan özünde evin içindeki o ruh halini değiştirmesi çok daha büyük. O ama benim gördüğüm kadarıyla sizlerin kişilikleriyle ilgili bir şey. Yani böyle bir kısmını tasarlamayabilirsiniz. Ya böyle de bir, bir saat sohbet olsun biz bu insanlarla burada bir şeyler paylaşabiliyorsak paylaşalım demeyebilirsiniz. Ayrıca bu sıkıntılı da bir şey. Ya gideceksiniz konuşacaksınız zaman ayıracaksınız. Siz o da başkanı değilmişsiniz. Ne işiniz <gülüyor> var böyle bir şeyle? Yani e, netice itibariyle benim hoşuma giden veyahut da bunu biz bilinci diye adlandırdığımız yeri de söyleyeyim o zaman. Çünkü baktığınız zaman aslında neticede siz bir görev yapıyorsunuz hmm. ve görev tanımınız içerisinde bölgede istihdam yaratmaya da niyetli olabilirsiniz. Bölgede ticaretin gelişmesine de niyetli olabilirsiniz ama... E, Ana görevinizi ifa ederken öyle bir tavır içerisinde oluyorsunuz ki ondan dolayı biz birinci oluyor bu. Evet. Yani yoksa evet bir kurs açtınız insanlar geldiler ama siz takip ediyorsunuz sonrasında ne oldu ne ilgili. Tabii, tabii. Bunlara birer tane rakam birer tane sayı işte bizim senede bilmem kaç kişi eğitirsek iyi olur fabrikalara kaç kişiye yerleştirirsek iyi olur gözüyle bakmıyorsunuz evet. hakikaten hepsi gelsinler, hepsi bir konuyla ilgili belli bir noktaya gelsin diyorsunuz. Ayrıca ya bunun bölgeye bir katkısı olur diyorsunuz. Kesinlikle. Yetişmiş elemanın burada olması dışarıdan buraya sermayenin gelmesini sağlar diyorsunuz. Ki, ki de çok doğru tespit yaptınız. Buna da gerçek anlamda bir katkı sağladı, bir etki yarattı. O atölye özünde belki küçük ama maneviyatı büyük olan atölyenin sağladığı, yatırıma dönüştürdüğü 2-3 tane fabrika var. Tabii. Size özellikle sohbetimizi de ifade etmiştim. Yani atölye sayesinde biz iki tane fabrika kazandık. Bakın sadece o atölye sayesinde. Evet, Bugün de iki, iki fabrikada çalışan işletme sayısı 400 kişi. Evet. Hı -hı. Bakın özünde küçük ama e, geneline baktığında maneviyeti yüksek olan atölye evet, birilerine iş sahibi yaptı ama diğer taraftan da bölgeye istihdam yara oranı yarattı. Evet. Ya, o evet. yüzden hani şu var. E, Dervişin zikri neyse fikri olur. Bizim zikrimizde, bizim düşüncemizde bölgenin kalkınması var. Ve buna kalkınmaya yönelik çabaları ve gayretimiz, işte o sohbetlerimiz bunlarla, bundan dolayıdır yani. Ya zaten şey de söyleyeyim, şimdi sizin ee, o noktada sizden mezun olan herkese bir yerde bir işe yerleştiriyorsunuz. Bunları da ben şey üzerinde de konuşmuyorum, onu da söyleyeyim. Ne sizin özelinizde, ne FATSA özelinde bir değerlendirme için yapmıyorum. Bu bana göre bir kişinin, bir ülkeye, bulunduğu bölgeye, insanlara katabilecekleriyle ilgili çok önemli bir örnek olduğu için bunu paylaşıyorum. Siz başka bir yerde de olsaydınız benzer bir tavrı olurdu bu noktada. Siz inat ediyorsunuz. Evet. Gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz, imkanı yaratmaya çalışıyorsunuz, yani sadece dönüyorsunuz ve evet. başka bir boyutu daha var. Bence hocanın bahsettiği bu kavramla ilgili çok özel bir boyutu var. Şimdi biz, biz bilincinden falan bahsedince... Ee, böyle kelebekler havada uçuşacak, e, e, sevgi böcekleri dolaşacak falan gibi bir durumlar algılanıyor. Ve böyle parayla, pulla biz bilincini aynı kabın içerisine koymak, e, iş dünyası, istihdam, ticaret kelimeleriyle bunları aynı yerde anmak e, mümkün değilmiş gibi geliyor evet, birçok insanlara. Bir gözlem daha yapayım. O fabrikaya ben beraber gezerken, e, şimdi... ...Tayfun Bey'i görenlerin... ...böyle gözleri falan filan ama... ...bir de Tayfun Bey'e baktığım zaman ki... Evet. ...o mutluluğu duyuyorum böyle. Hı -hı. Müthiş bir mutluluk. Hı -hı. Ve içinde bir şükür duygusu var. Evet. Yani zenginlik hocam bunun kısacası Zenginlik. Yani Aynen. gerçek zenginliği... ...keşfetmiş, Aynen. onun tadını almış... ...onun huzurunu almış... ...bir insan olarak onun <gülüyor> peşinden gitme durumu var ki... Ee, ...işte bizim yaratılıklarla... <gülüyor> e, Sevgili arkadaşımız Mümin Sekman'ın söylediği gibi fabrika, fabrika ayarlarımızda. ayarlarımızda. <gülüyor> Aynen. içimizde bu e, biz bilincini yaşadığımız zaman gelişen bir mutluluk var. Aynen. Elimizde değil. Yani bu e, bir tas su korsun, çekilirsin geriye. Köpek bakınır bakınır, emniyetli olduktan sonra başlar suyu içmeye. O suyu koyan şöyle bir bakar, içinde bir şükür duygusu vardır. Evet. Ay ne güzel bir Aynen. şeydir der bu hakikaten. Kuş için de aynı şekilde, şu bayağı bu şekilde ve bizim kültürümüz buna yabancı değil. Böylelikle siz elinizdeki imkanlar dahilinde orada aynı zamanda iş hayatı da geliştiriyorsunuz Aynen. hakikaten. Sürekli. Çok gerçekçi çok. çok. Bir, tavır içerisinde görüyorum. Hocam. Yani sizin yaptığınız işin gücünü o noktada görüyorum. Ait olmaya fırsat yaratan bir yapı var orada. Evet. Şimdi bakın ben çocuğumla ilgili derdimi, sıkıntımı veyahut hatta kazanımımı anlatabileceğim bir ortam bulmuşsam... ...bu ortamla ilişkili gelişmiş fırsatlara karşı daha coşkulu bir tavır içerisinde olabilirim. Evet. Mesele sadece para kazanma meselesi, mesele sadece hayatı devam ettirme meselesi olmuyor o zaman. Evet. Ya diyorum evet hem bunu veriyorlar hem de bununla beraber... ...benim insan olarak kabul edildiğim... ...bir ortam oluyor... Ee, Nurdoğan Hocam söyledi ya burada... ...ben insan olarak... ...varoluşumu yaşayabildiğimi hissettiğim... ...bir ortamda daha fazla güven Kesinlikle. Duyuyorum. ...ve eğer evet. güven duyuyorsam... ...elimdekini ortama aktarmak için... ...daha istekli, daha keyifli oluyor... ...çok evet, doğru söylüyorsunuz... Temelden bir, kursta bir biz bilinci... ...işi veren bir Aynen. biz bilinci içerisinde... başlamışlar iyi eleman... Aynen. ...ve gelen de bu şekilde... ...bir bütünün parçası Tabii. olarak... ...bir şey daha söylemek istiyorum burada. Kusura bakmayın sizden sözü aldık ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi bu kurs sırasında... ...böyle birisi el kaldırıp... ...kendi hayatından bir paylaştığı zaman... ...emin olun... ...herkes için bir iyileşme oluyor. İngilizce'de healing dedikleri. Hı -hı. Herkes diyor ki... ...evet... Ve bir model oluyor. Aynen. Ondan dolayı herkes birbirine farklı bakmaya başlıyor. O bakımdan sadece beceri, bilgi öğrenmiyorlar. İnsan olmayı keşfetme. Kesinlikle. İnsan olmanın güzelliğini hissetme imkanı da oluyor burada. Evet. Çok güzel. Ve böylelikle ilk adımlarınızda bayağı başarılı olmaya başladınız. Çok, yani o zamanlar emekli, emekliye pozisundayken bugün koşu pozisundayız. Yani artık fabrikalar noktada talep. Kurslar devam ediyor. Miracatlar artıyor. Tekstil ee, yoğunlaşmaya başladı. Tekstil boyunlaşmaya başladı. Yani. Bölgemizde bu noktada Karadeniz'de Fatsa tekstil sektörünün en yoğun yaşandığı yani diğer illere bir ilçesine kattığımızda en fazla yoğun yaşanan bölge konumuna geldi. Bir de hedef koydun kendine. Hedef koyduk. İlk göreve başladığımızda hedef 2500'dü. 2800'e çıktı. Şimdi <gülüyor> hedef koyduk Allah izin verirse 7500 hedefliyoruz. Organize evet. sanayi oranlar anlamında söylerseniz de daha Şimdi, iyi anlaşıldı. Yani Çünkü 100 bugün, bin nüfuslu bir yerde, yerde 2500 kişiden bahsediyorsunuz. Bunun İstanbul'daki yani. karşılığı bence 25 bindir. Belki daha, ee, belki, daha belki daha fazladır. 7500'de olduğu takdirde bunun İstanbul'daki karşılığı 75 bindir bize bence. Evet. Dolayısıyla baktığınızda nereden nereye geldiğimizi bence. En somut örneğidir. Karadeniz'in çorlusu mu diyordu? Evet, Karadeniz'in çorlusu olacağız. <gülüyor> Şimdi diğer noktada, evet fabrikalara gittiğimizde gerçekten o zenginliği hissediyorsan, Hı -hı. insanların parasıyla puluyla bence zenginliği bir paralar da değildir. Hı -hı. Bence zenginliği ne kadar kişiye hayrı dokunmuş, ne kadar kişi iyiliği dokunmuşsa bence zenginliği o boyutta Hı -hı. yükselir. Evet. Kayhuncun bu burada bir şeyin altını zenginiz. çizmek istiyorum. Hayrı dokunmayı iki türlü tanımlayabiliriz. Bir e, balık verirsen, bir de balık tutmayı öğretirsin mesela. E, balık zaman. tutmayı daha onun çok onun için zorluk. sürdürülebilir. Yani. Kendi içinde üretken hayır yapıyorsun. Esas hı hı. önemli evet. olan bu. Evet, evet. Çok önemli olan bu. Yani geçen Cuma günleri hatta geçen Cumaydı sanırım bizim ikinci veya üçüncü kurslan mezun, yaklaşık iki iki buçuk yıl ancak bir kız eşinden şiddet görüyor. Yani ciddi manada bir şiddet görüyor ve ayrılma pozisyonuna geliyorlar. Ve hoca hanımları tabii bayanların ağırlıkta olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani bugün 400 kişiyi yerleşmişse bunun 390'ı bayan. Tabii bayan olması hasebiyle bizde değil de daha çok hoca hanımlar. hem cinsleriyle daha çok diyalogandeler. Hoca hanımları da arayıp şu ifadeyi kullanmış. Eşimden şiddet görüyorum ve ayrılma noktasına geldik evleri ayırdık. Orada aldığım mesleki eğitim bilgi sayesinde şu an evimde ekmek alabiliyorsam Eğimde çorbayı kaynatabiliyorsam Sizlerin sayesinde Allah sizden razı olsun diye Hem telefonunda ağlayarak hem de mutluluğunu ifade etmiş O yüzden e, Evet biz bu noktada Gerçekten zenginiz e, Ve Bu zenginliğimizi kat ve kat arttırmaya çalışıyoruz Hayır derken evet sizin de ifadeniz gibi Biz balık tutmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz Çünkü Balık tu tutmak e, Sadece o kişinin ayak tarafa üzerinde durması değil Bölgeye de sağlayacak katmalar olarak görüyoruz ha. O yüzden e, Bence ee, onlar bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bizim ülkemizin insanı bunu hak ettiğini düşünüyorum. Tabii şu var. E, bu ülkede herkes bu düşünceli olması gerektiği kanaatindeyim. Sadece biz, biz demiyorum. Muhakkak biz, bize benzer, bizim gibi bizden daha iyi düşünenler de vardır. Ama şunu bilmek lazım. Bu ülkede herkes evin önünü süpüreyim mantığıyla yaklaşırsa bu ülkede e, hiçbir yer, her taraf tertemiz olur. Evet. O yüzden bu pencereden bakıyoruz. Bu düşünceyle yaklaşıyoruz. E, çok güzel hayat hikayeleri gördük. Çok güzel sonuçlara imza attık. İnşallah bunların işte yine de taşındık sizler gördünüz. Evet. Orada evet. nasip olsa bu 50 metrekarelik, 100 metrekarelik atölyemiz 300 metrekareye çıktı. Dolayısıyla evet, metrekare. daha kurumsal daha bir yapım. Daha çok insan yetiştirdiği çok... hale geliyorsunuz. Aynen öyle. E, bence şu da önemli. Yani bir gün siz olmasanız da devam edecek değil evet, mi bu? Evet. Yani sizin şahsınızda veya altta evet. sizin... ...le birlikte yani hiç söylemiyorum onları ama mutlaka ekibinizin buna çok büyük tabii, katkısı, tabii, yani bu, bir iki bir onlar şey, da sizinle birlikte gönül koymasa, uğraşmasa mümkün olmaz bu işler ama... ...siz bunu yapıyorsunuz birlikte ve bir gün siz orada olmadığınızda da devam edecek Kesinlikle. bir sistem var değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle, yani bu, bu sistemi öyle bir hale getirdik ki tabii şu var, Bu sadece ne Tayfun Karataş'ın şahsi başarısıdır ne Hoca Hanımların şahsi başarısıdır... Bu işin pay sahipleri, fabrika sahipleri de bu işin içerisindedir. Kesinlikle. Bu işin içerisinde ticaret odasının çok değerli yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, fasat ticaret odasının çok değerli üyelerinin katkısı vardır. Hı hı. O yüzden bir 2000 parçası, bir iki bin başarısıdır bu. Hı hı. O yüzden bu ekip bunu öyle bir sahiplendi ki bizden sonra değil birkaç yıl sonra 10 yıl sonra, 15 yıl sonra da bu bilincin oturmasını sağlayacak altyapı oluşturduk. Müthiş, o yüzden e, inşallah bir de şu var tabii ki ticaret odası değil de, herkes ticaret, ekonomi, evet. paradiyakla gelir. Biz bu algıyı biraz değiştirelim dedik. <gülüyor> ticaret odasının daha fazla yerlerde, mekanlarda konuşulması gerektiğini evet. düşündük. evlerde, hı hı. E, işte eşine, e, çocuğuna e, doğum günü yapan bayanın evinde, hı hı. İşte diğer tarafta zulme olmayan, şiddete uğrayan bayanın evinde. Yani toplumun herkesin önünde konuşulursa gerek kurumun gücü daha fazla artar. Gerekse de kamuoyundaki algısı ciddi manada yüksek seviyelere çıkar diye düşünüyorum. Çok hikayeler var e, he, içinde he. barındıran. He. E, yani ne, Zamanımız ne kadar bilmiyorum tabii de he. hani anlatmamı da isterseniz bir tanesini anlatmak istiyorum. Bu beni de çok etkileyen. Sizini Hı. etkileyen bir hikayen. Hı. Ara vermeden önce 3 dakikamız var. Bir... Evet, tamam. Hızlı bir şekilde anlatayım. Beni de etkileyen en, iyi, en önemli hikayeden biri. Düşünün 25 yaş 27 yaşındasınız hı hı. ve çocuklarınız devlet esirgeme yurtlarına emanet etmişsiniz kendi elleriyle düşünün çocuğunuzu emanet ediyorsunuz canınızı hı hı. bu çok zor bir şey bir annenin tamam. için ee, eşiniz bir taraftan hasta ve yatıyor hiçbir şey yapamıyor siz de çalışamıyorsunuz etraftan aldığınız yardımlarla geçiniyorsunuz ve e, bu kötü tablo içerisinde ticaret odasıyla tanışıyor iş kurla tanışıyor bizle tanışıyor ve biz onu eğitip ee, ve hayatı boyunca üç, üç çocuğa da bu zamana kadar herhangi bir doğum günü hediyesi almış değil. Bayram, bayramda da daha bayramlık almış değil. Hmm. Herhangi bir bayramda çorap dahi almış değil. Bu denlik yani kötü bir aile tablosundan bahsediyorum. Ama o kötü aile tablosu bugün geldiği noktada Geçenlerde bizi gördü, Allah sizden razı olsun diyor, arka mahallelerin birinde 22.000 lira daire aldım, çocuklarımı da devlet esirgeme yurtadan geri aldım diyor. Evet. O annenin o gözlerindeki o mutluluğu, o evet. heyecanı anlatmak, tarif etmek, kağıtlara dökmek inanın çok zor ama bunları yaşayan bir kişi olarak, bunları gören bir kişi olarak işte o yüzden biz çok zengin evet. diye Evet, Ya iyi ki geldin, şimdi bu hikaye Türkiye duyuyor. <gülüyor>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 Evet, şimdi daha iyi herhalde. Fatsa'da biz bilince. Konumuz Tayfun Bey, Tayfun Karataş. Şimdi bu projelerden bahsettik. Ee, iş e, bulma, iş kurma ile ilgili. Ama bunun dışında siz okullara giriniz. Evet. Okullarla ilgili e, faaliyetleriniz evet. oldu. İzleyenlerimizin ondan da duymasını istiyorum böyle. Evet, e, tabii... <gülüyor> Birçok proje var. E, ticaret odası olarak yaptığımız, öncülüğünü ettiğimiz, kalkınma adına, ekonomi adına. Eğitim anlamında da var olmamız gerektiğini düşündük. Çünkü şu bir gerçek dedik ya, evdeki kadın bizi konuşmaya başladı. Artık okuldaki çocuk da bizi bilmesi lazım. Aha. Dolayısıyla e, babaları belki biliyor olabilir ama çocuklara da inmemiz lazım. Hı hı. Çünkü hani derler ya ağaçça Biz çocukken bizi ticaret odasını çocuk bilsin diye düşündük. Ve bu noktada e, işte sizin gibi değerli insanlara getirdiğimizde okullarda programlar yaptık. Hı hı. Bunun yanı sıra bir de malumunuz ufakken bizler annemizin eteğine asılır, babamızın ceketinden tutar bir şeyler söylemeye çalışırdık. Ve bu süreçte e, annemiz veya babamız ya dur nereden icat, i̇cat ettin bunu, nereden bunu çıkarttın, icat çıkartma gibi söylenlerde bulunur. Evet. Aslına bakarsanız hani kendi ayağımıza koşu sıkıyoruz bunun evet. farkında değiliz. Tam tersine icat çıkartmamız gereken bir nesil yetişmesi lazım. Çünkü dünya her gün büyüyor ve gelişiyor. Artık üretenler, fikri Doğru. ortaya koyanlar, aklını ortaya koyan insanlar dünyada zengin Aynen. ve e, evet. iyi yerlere geliyor. Dolayısıyla bizim ilk olarak buna ihtiyacımız var. Yani Biz anladım. de bu noktada, malumunuz çocuklarımız da bu internet, internet müptelası ile boğuşma halinde ve ona, ona karşı ciddi bir Hı -hı. E, sevgi besliyorlar. Bunları farkındalık yaratabilecek biraz uzak uzak tutabilecek kaymakamımızla beraber milletimle beraber ve bu noktada gerek kaymakam beyimize milçe milli Eğitim müdürümüze de canı gönülden teşekkür ederiz. Biz de Böyle katılıyoruz de. gerçekten evet. tebrikler. bu noktada kayıtsız kalmayıp bu evet. düşünceye sahip evet. çıktıkları, destek oldukları için. Ve bu noktada e, neden sen olmayasın diye ...kaymakam isim de bu noktada Hı -hı. ismini birlediği bir proje dosyası. Ne yaptık. kadar güzel çıkarttık. Evet. Ve bu çıkan icatları Tüm okulların, öğrencilerin gelip görmesini hissettik niye? Sonuçta bakacak, arkadaşı bir şey tabii. yapmış, hı hı. ben de yarın yaparım, mantı oluşur. Dolayısıyla hı. E, verilere insanlara açtık, bak ya çocuklara bak işte helal hı hı. olsun. Hani bu yaşta neler üretiyorlar, mantı oluştu. Hı hı. E, ve yarışmaya öyle bir gala gecesi yaptık ki çok gerçekten hani e, ödülleri de dolgun tuttuk. Hı hı. Çocuklarımızın bu noktada teveccüh hı hı. görmesi, bunu arzulaması için. İkinci olan çocuğun yarışmacının biri dedi ki bana biz de seneye hazırlamaya başladık şimdi. şimdi Bakın aynen gala gecesinden bahsediyorum. <gülüyor> bir dahaki senenin gala şeyini hazırlamıyor <gülüyor> Çocuklar da bu noktada e, algıyı değiştirmek gerekiyor. Bir şeyler aynen. icat ettirmemiz lazım. Aynen. Çok güzel icatlar vardı. Bakın çok pratik bizim dünya gün içerisinde kullanıldığımız zaman fark edemediğimiz şeyleri çocuklar fark etmişler. Aynen. O yüzden gerçekten çocuklarımız çok büyük bir hazine. Ama bunları aynen. ortaya koyabilene. Aynen. O yüzden bizler de bu noktada onlara bir şans verdik. E, ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Neden olmayasında ciddi manada yaklaşık 70-75 tane icat çıktı. Ee, çok da güzel olmuş. Yani. Evet. Bunların takip edebileceğimiz yerleri de vardır muhtemelen internet siteleri falan. Ee, seni davet etseler e, dinlemek üzere Hı -hı. Ee, gider misin? Tabii yani bizim Hı -hı. dedik ya insanların en hayırlısı insanlara faydalandır. Evet. Biz bizi e, çağıran bizi davet eden her yere koşa koşa gideriz. ...aman bir kişiyi belki daha hayatını değiştirebiliriz... ...aman birine daha fazla faydalı olabiliriz... ...düşüncesine sahip bir insanız... Hı -hı. ...ekip olarak. Evet. Dolayısıyla biz seve seve her yere gideriz... Hı -hı. ...her yerde konuşur anlatırız yani. Bitirmemize iki dakika kaldı ama... ...Pavatcığım bir programda... ...başarılı olmuş... ...yani Hı -hı. Fatsa'da doğmuş, büyümüş, başarılı olmuş... ...kişileri siz okullara götürüyorsunuz. Evet. Değil mi? E, şöyle söyleyeyim, rol model yapıyoruz... ...girişimcilik panelleri düzenliyoruz. Malumunuz meslek liseleri öğrencilerimizin... E, ...diğer... İşte Anadolu liseleri, fen liselerine göre biraz tane hani oraya kazanamadı, buraya kazanamadı daha sonra meslek lisesini tercih etti gibi biraz dezavantajlı, e, dezavantajlı bir durum gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız bence avantaj kullanabileni ve bu noktada girişimcilik panelleri yapıyoruz. Meslek liselerinde okumuş ve ticari hayatına başlamış o branşla alakalı, Mesela örnek vermek gerekirse elektrik bölümüne mezun olmuş ve onunla alakalı ticari faaliyet içerisinde bulunmuş, başarılı olmuş ve öne çıkmış. Bu, bu tarz isimleri getiriyoruz, öğrencilerle buluşturuyoruz ve ve bunun yanı sıra COSCEP ve İşkur'un desteklerini anlatmak üzere COSCEP'i ve İşkur'un il müdürlüğüne getiriyoruz. Bakın eğer girişimci olmak istiyorsanız böyle böyle avantajlar Hadi, da bravo. var. Bakın başaramam diye düşünmeyin bakın örneği de var gibi evet. bir paralel düzenliyoruz. Evet. Kız Meslek Lisesi'ne, Endüstri Meslek Lisesi'ne, Ticaret Meslek Lisesi'ne bunun gibi birçok örneği var. Mesela Kız Meslek Lisesi'nden kuaför bölümü mezunu bir kız arkadaşımız ticari faaliyeti açmış, başarılı olmuş, kendince e, geçimini de rahat bir şekilde sağlıyor oluşturduk onu öğrencilerle. Çok bu güzel. noktada yani bizim Türk milletinin veya dünya yerinde budur. Bir rol müder bu noktada hani, e, fener gibi bir şeydir yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Karanlık güzel. yolda fener gibidir. Evet, güzel. Güzel. O yüzden biz bunu yapmaya Aynen. çalıştık e, diye düşünüyorum. Tayfun'cum iyi ki varsın. Polat'cığım, yani e, Tayfun Bey'i buraya çağırmak için seni ikna etmek kolay olmadı. <gülüyor> Fakat o mektubu okuduktan sonra ikna oldu. Geldiğin için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Değerli çok izleyenler, izleyenler, umarım Tayfun Bey dinlediğiniz için siz de mutlusunuzdur. Gerçekten ülkemizin bir değerisiniz ve örnek alınacak. Her birimizin kendi çapımızda, Aynen. öğretmen olalım, bakalım, olalım, aslac olalım, şu veya bu şekilde yapacağımız bir şeyler var. Var. Ve, siz de bunu örnek olarak gösterebileceğiniz bir kişi olarak Fatsa'dasınız. Değerli izleyenler, bugün sohbetimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir sohbette buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.